Merhaba arkadaşlar. Duyabiliyorsunuz herhalde. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bu geçtiğimiz cumaçesi günü program ameliyat olduğum için karşınızda bu şekilde çıktım. Kusura bakmayın. Sesim duyuluyor mu? Teşekkür ediyorum. Sesim duyuluyor değil mi? Evet, Mehmet'le geçelim hemen. Bu akşam Tabresi'nin tabresi ya da tabersi diye bir şekilde de okunabiliyor. Onun tefsiri üzerinde duracağız. Bir böyle okuyacağız. Sesim geliyor değil mi? Rahat duyabiliyorsunuz sesimi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Uzun süre konuşamayacağım için o tabresi ve tesiri ile ilgili kısımlar siz okursunuz orada betle başlayalım istedim. O <gülüyor> farklı fiı manaeu ala vecuh. O semavat ve erd ne manaya gelir? Bunun hakkında manası hakkında ihtilaf edildi. Ala <gülüyor> vecuh yani farklı görüşler ileri sürüldü. Allahu hadi ehles semavati Allah yerleri gökleri nurudur demek. Allah sevavatta ve arzdaki varlıklılara hidayet verir demek. Onlara yol gösterir demek. Niye? ışığın işlemi nedir? Ort <gülüyor> Ortamı aydınlatmak. Aydınlatarak da e, yol göstermek. <gülüyor> Arkadaşlar, sesim herkese kesik kesik geliyor? Bazen sizin kendi bilgisayarınızda da sorun olabilir. Sesi herkese kesik mi geliyor? Tamam, o zaman sizde problem var demektir Harun Bey. Neye yönlendiriyor, ne yönlendiriyor? İla mafiihim ve salihim, Faydalara olan şeye yönlendiriyor. Buradaki ma ma ma im e, beyaniyedir. E, bir afedersiniz, bir, bin mili beyaniyedir. Bin salihim ve de şeylere yönlendiriyor. Harib ve Abbas bu görüşü Abbas'la rivayet etmiş. O'sadi ikinci görüş Allahu buda urus semavati vel ardı bişemsi vel kameri vel nucubi. Allah Teala gökleri ve yeri aydınlatandır. Eyle güneşle, ayla, yıldızlarla. Bu kimden bir an Ali el Hasani ve Abi Aliye o da hakim. Bunlardan takt edilmiş. Mesalifu, üçüncü görüş. Rüzeyyir-i semavati bil velâiketi. Gökleri meleklerle süsleyen, Rüzeyyir-i ardı bil enbiya ve lehulegâi. Yerleri de enbiya ve ulema ile süsleyen demektir. Kim söylemiş bunu? An-Ubeyyi bin-i radiyallahu ve inna ma warada'n nuru fi sifati taala. Şimdi burada neden Allah için celle celalü'n nur ifadesi kullanıldı? Diyor ki ve inna ma warada'n nuru fi sifati taala. Allah Teala'yı burada vasflandırırken nur kelimesi kullanıldı. Allah'ın nuru semavat ve yerlerde mek suretiyle. Lelle dic li an kulli ihsanin ve inaminden. Çünkü her türlü fayda iyilik ve inam ondan. Bu da kazaa Bu şuna benzer şuna gibidir. Fulanun rahmetun. Birisi rahmettir denir. Ne demek ya yani çok merhametli rahmet eden birisi merhamet eden anlamında. O fulanun جدا عذاب تردن للمتلك إذا كثر في عروض ذلك منه منفيل يعني عذاب